23. Kaset Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahîm Ve mâ min dâd bat'in fil ardi her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır. O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, Vale in, "Kulte inn kum بَعْدِ min bagdi almoat, la yqulun n alzine kafaro, la Arşı suyun üzerindeyken, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için, gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! andolsun ki sen onlara, öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette, bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir, derler. وَلَئِن أَخَّرْنَاهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَّا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ Onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur. وَلَئِنْ اَذَقُنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَا يَعُوسُنْ كَفُورُ ki biz eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur. ولئن Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak Mutlaka kötülükler başımdan gitti der, sevinir, övünür. ve <gülüyor> ve Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى اِلَيْكَ بِهِ صَدْرُكَ وَالضَّائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤلَا عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أنت نذير وَاللّٰهُ ala كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin, ona bir hazine indirilmeli, veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi? Demelerinden dolayı, kalbin daralır da, sana vahy edilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise, her şeye vekildir. Am yqulun iftara huul fa'atu b'asher suarim, iflhi muftrayat'u, v'du'u man ista'at'u, v'du'u man ista'at'u, Yoksa, Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da, onun gibi uydurulmuş on sure getirin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكُمْ فَعْلَمُونَ اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَلَّا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu? Men kana yuridu ve Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez. Ulâ'ika'l-lezîne leys lehum fi'l-âhireti illen nârun ve habiṭa mâ sane'û ve habiṭa mâ ve İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. E fe men kana ala baynatin min rabbihi ve titluhu shahidun minhu ve min qablihi Musa وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تك في مرية منه. إِنَّهُ الْحَقُّ اُمِنْ Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaad edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Ulaika yu'radun ala rabbihim wa yaqulu al-ashhaduha ula'il ladin Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler. Şahitler de, işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. اَلَّذ۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبَغُونَ هَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ o zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğritmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler. Ulâike lem yekûnû mu'cizîn fil-ardı ve mâ kâne lehum min dûnillâhi min evliyâ yo daafu lehumu'l azab ma kanu yastati'un es-sam'a wa ma kanu yubsirun işte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar Gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı. Ulâika'llezîne <gülüyor> İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeylerde kendilerinden kaybolup gitmiştir. La jarama enhum fil ahiretihumul ihsarun. Hiç şüphe yok ki ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır. İnnellezine amenu ve amelussalihati ve ihbetu ile rabbihim ulaiika ashabul cennet ulaiika ashabul cennetihim fiha halidun iman edip salih amel işleyenlere ve rablerine gönülden bağlananlara gelince işte onlar cennettiklerdir. onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Meselul fariqun la Bu iki grubun hali kör ve sağırla Görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Wallad aرسلنا نوحان إلى قومه إِنّي لكم نذير أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. ''Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum.'' dedi. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَهُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَا الرَّأْيِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ inkar edenlerin ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz, Basit görüştüğü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüz de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz dediler. O aleya qaumi araiitum in kuntu ala baynatin min rabbi ve atani rahmeten min indehi fa ummiyet aleikum فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ Nuh dedi ki, Ey kavmim! Ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de, size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde, biz sizi onu kabule mi zorlayacağız ve kavmila eselukum alayhim malan in ajri illa ala llah ve ma ana biqarid alladheena amenu mulaqu مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ Ey kavmim! Buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar, Rab'lerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam beni Allah'a karşı kim savunur? siz hiç düşünmüyor musunuz vel aqulu lekum indi khoza inullahi ve la alemul gayb ve la aqulu inni malik ve la aqul inni mala ku ve la aqul lil alzine tezderei aeyun kum ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah, onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum. <gülüyor> Onlar ey Nuh Bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerden sen bize vaad ettiğin azabı başımıza getir dediler. قال إنما يأتيكم به الله إشارة وما آتكم بمعجزين وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيٍ إن اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُر۪يدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Nuh da şöyle dedi. Onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ in اِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجَرَامِي وَاَنَبَرِينَ Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım ve oğlayı ila nuhin anna hu lan yu'min min kawmica illa man kada aman fela tabtas bima kanu yaf alun wa وَلَا il fulke baya yunina Nuh'a şöyle vahyedildi: edildi. Kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme.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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Nuh gemi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler, ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, ''Eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz.'' Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız. Hatta izâ câe emruna ve fâratten nûru qul nehmil fîhâ min kullin zavcayn ifneyn. "Qul nhamil fiha min kullin zoujain iثنين واهلك إلَّا مَنْ سَبَقُوا عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ" Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a her cinsten birer çifti, hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيهَا ومرساها. إن ربي لغفور Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir, dedi. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوْحٌ اِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلْ وَكَانَ ف۪ي مَعْزِل۪ي يَا بُنَيَّرْ Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, bir kenarda ayrılıp duran oğluna, Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oe <gülüyor> evwile Olu benen bir dağa sığınacağım O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç, O'nun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu. وقيل يا أرض بلعيم أك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر, وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين Nihayet, ey yeryüzü, suyunu yut ve ey gök, sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide, cu oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ نوح Rabbine nida edip Ey Rabbim şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi Doğrusu senin vadin de haktır ve sen hakimlerin hakimisin dedi. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل وير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğim bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi. قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْلِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan olurum dedi. قِيلَ يَا نُوحُّ بِطَبِ سَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اُمَمٍ مِنَّ مَمَّعَكَ وَا اُمَمُنْ Ona denildi ki, Ey Nuh! Bizden sana ve seninle beraber olanlardan türüyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türüyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır telk min abai el qaybinuhiha eli k ma kunt ta tâlem İnne al-âkibete Ey Muhammed, işte bunlar sana vahy ettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır. Valea adın ekrham Huda. "Yah, oğlum, ibadu Allah, malakum min ilahin, gıyirhu, inan tum illa müfttun." Ad kavmine de kardeşleri Hudu Peygamber olarak gönderdik. Hut onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz. Ya kavmi la es'elukum aleyhi in e'criye illa alellezî feqranî efe la te'akilûn. Ey kavmim ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz Ve kavmim mağfirah Rabbikum semtuubu ileyhi yursilis sema'e aleykum midarar <gülüyor> Yursel Semae alaykom dararou ve yezdikum kuvet ila kuvetkum ve la tettowlu Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. Qalū yāhūd mā ji'tanā bibayyinatin wemā naḥnu bitārikī dedi ki: Ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz. İn nakulu illâ ihtarak ba'd âlihatinâ bisû. Kâl innî ve eşhedû. <gülüyor> biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz Hud dedi ki, ''Şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.'' اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّتٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki, Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir. Fe in tawellu faqad ablaghtukum ma ileykum وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا Eğer yüz çevirirseniz ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir. Azap emrimiz gelince... Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk. İşte ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular. Ve atbego fi hadhih al dunya lagnatu, ve yoma al qiyame. Ala inna adan kafaru rabbhum. Ala onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki, Ağd kavmi Rablerine inkar ettiler. Yine bilin ki, Hud'un kavmi Ağd, Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. وَاِلَا فَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَاهٍ Hu el Semut kavmine de kardeşleri Salihi peygamber olarak gönderdik. Salih ey kavmim. Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse O'ndan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip O'na yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, dualarını kabul etmektedir.'' dedi. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا اتنهانا ان نعبد ما يعبد في شك Semut kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz. Dediler. <gülüyor> Salih dedi ki, وَآتَانِي رَحْمَةً مِنَ فَمَا ''Ey kavmim! Ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve O bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben O'na karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.''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 işte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın. Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar. Fe'atruha feqaletmette'u fi darikum 3e ayyamin. Zalik va'dun veyru mekzub. Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذْ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَو۪يُّ aziz Azap emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür. وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَلَّمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدَلْ لِثَمُودِ Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar İyi bilin ki Semut kavmi rablerini inkar ettiler Yine iyi bilin ki Semut kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti وَلَقَدَ جَاءَتْ رُسُلُنَا İbrahim bilbushra قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ ki Elçilerimiz müjde ile İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi. فَلَمَّا رَآَ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى Ellerinin ona uzanmadığını görünce, durumlara hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, ''Korkma, biz Lut kavmine gönderildik.'' dediler. وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona, İshak'ı, ve İshak'ın ardından da Yakuubu müjdeledik <gülüyor> İbrahim'in hanımı Vay başıma gelenler. ''Ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir.'' dedi. ''Qalû ete'cebîne min emrillâhi ve berakâtuhu aleyküm ehlel beyt. İnnehu hamidun mecîd.'' Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, ihsanı boldur. "Flem ma zahb an İbrahim al Rûğ ve jâ'atuhu al Bûşra yujadilu nafiqû milût." İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince, elçilerimizde Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı. اِنَّ اِبْرَاه۪يمَ لَحَل۪يمٌ اَوَّاهُمْ مُن۪يبِ Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. اِنَّ İbrahim, اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اِنَّهُ قَدَ جَاءَ وَإِنَّهُمْ آت۪يهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ Elçilerimiz, ey İbrahim bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler. Ve lamma ve daaka ve Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı işte bu zor bir gündür dedi. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَٓاءِ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ ف۪ي ضَيْف۪ي اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ rashid. Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, Ey kavmim! İşte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur dedi. Kavmi Luta, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. ''Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun.'' dediler. <gülüyor> Lut'ta ''Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim.'' dedi. "Qalu yalut, inna rusul Rabbk, ley ycilu elik, fa esr Fa asr b ahlak b tıgım min alleyil, ve la yeltefit min kum illa muratek, innu mucibu hamam inna Melekler dediler ki. Ey Lut! Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden, karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap, ona da isabet edecektir. Onlara vaad edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?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 مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ bi بِبَع۪يدٍ Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا الْمِكْيَالَ والميزان. إِنِّي اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنِّي Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum ve ya kavmı oful mikyale vel bil kıstı ve la tabhasne nese eşyâehum ve la Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Bekiyetullahü hayrul lekum in kuntum mu'minin ve ma ana aleykum bi hafi. Eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. قَالُوا يَا شُعَيْبُ اَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَنَّ تُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اَوْ اَنَّ فْعَلَ فِي اَمْوَالِنَا اَوْ اَنَّ فْعَلَ ف۪ي اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ اِنَّكَ لَا اَنْتَ الْحَل۪يمُ الرَّش۪يدَ halkı, ey şuayt! Babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak uylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler. قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ ve رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ Uridu اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim! Ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir deliyle dayanıyorsam... Ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde, size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece O'na güvendim ve sadece O'na yöneliyorum. 24. Kaset Ağozu belli Allah min al şeytanı Rjeem. Bismillahi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 Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz, sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmimiz sizden uzak değildir. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ <gülüyor> Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip O'na yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُوا وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينا ضَع۪يفًا وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَع۪يفًا وَلَوْ لَا لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ Kavmi Şuaib'a, Ey Şuaib! Senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı, ''Seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur.'' dediler. قَالَ يَا قَوْمِ اَرَهْطِي اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ذِهْرِيَّا İnne rabbî bimâ ta'malûne muhît. Şuayb dedi ki: Ey kavmim benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabb'im sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ Ey kavmim! Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini, ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ve الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِن۪ينَ كَأَلَّمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا بُعْدَا كما ثمود. emrimiz gelince, Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında diz üstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semut kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ile firavun ve melâihi fetteb'û emr firavun ve mâ emr firavun birşîd andolsun ki biz musa'yı da firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi. Yıqdum qawmuhu Firavun, kıyamet günü kaminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir. Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır. Zalikem in ba'i'l-Kur'an qassahu aleyke minha qa'imun hasid Ey Muhammed bu sana anlattıklarımız memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır. Bir kısmı da silinip gitmiştir.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 وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخْذَا الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً اِنَّ اَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ Rabbin memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür. Ve bu herkesin göreceği bir gündür. وَمَا <gülüyor> نُؤَخِّرُهُ Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌ o gün geldiği zaman, Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur. Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَةِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُر۪يدُ Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكْ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودُ Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur. فَلَا تَكُف۪ي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا Ma yabdun illa kma yabdü abâhum min qabl. Ve inna lemuffuhum ncibehum غير من قوس. Ey Muhammed, şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptiği gibi tapıyorlar.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 An dolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu. Ve inne kullarım, ne yüftyen, onu Rabbu kâ'âmalâm. Innehu bima Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır. Öyleyse sen, Beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dost doğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür. Ve la terkunu ila allazina zalemu fatamasakum an-nar wama lakum min min awliya'a thumm la tunsarun Haksızlık yapanlara meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez. Ve ve min Ey Muhammed. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. Fallola kan min al Qurun min qablukum ulub aqiyeti yenhoun an al fasad fi al arz illa qalilam mmmen anjina minhum wa atba al Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri, yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa, kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Yoksa Rabbin halkı islah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi. Velau şâe men rabbuk وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir. وَكُلَّنَّ قُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ ف۪ي هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin. Gerçekten biz de bekleyeceğiz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız ona döndürülecektir. Öyleyse ona kulluk et ve ona güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de Baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Elif lam ra. Bunlar apaçık bir kitabının ayetleridir. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَب۪يًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Gerçekten biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Nehnun qus alik ahsen al qasas bima aupina ilek hadi al Qur'an bima aupina ilek hadi biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın. İz kâle Yûsuf li ebîhi yâ ebâtte innî ra'aytu 11 kevkeben veş-şems ve'l-kamer <gülüyor> ''İnni ra'aytu ahada aşara kevkeben ve şemse vel kamara ra'aytuhum li sâcidîn'' Yusuf babasına ''Ey babacığım, gerçekten ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı.'' demişti. قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقَصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ فَيَك۪يدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ Babası dedi ki, Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır. Ve كذلك yetbika rabbuka ve yuallimuke min ta'wilil ahadif ve yutim min nimatihi وَيُتِمْ مُنِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ <حَكيمٌ> Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. لَقَدْ كَانَ ف۪ي يُوسُفَ وَإِخْوَةِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِل۪ينَ Ant olsun ki, Yusuf ve kardeşlerinde onların haberlerini soranlar için nice ibretler vardır. İz قالو ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين ''Uqatulû Yûsufa ve Hani kardeşleri şöyle demişlerdi, ''Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir.'' Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقَتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطَهُ İçlerinden biri, eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin, onu kuyunun dibine atın da Gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün dedi. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. قال انني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون يعقوب onu götürmeniz beni mutlaka üzer siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi قَالُوا لَا اِنْ Onlar, ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurtiyerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Akşamleyin ağlıya ağlıya babalarına geldiler. قَاالُ ي أَبَنَ إِ ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُُ فَإِن دَمَتَعِنَا فَأَكَ لَ الذِْبَ فَأَكَ لَهُ الذِئْبُ وَمَا أَن تَ Babalarına, ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi, ama biz her ne kadar doğru söylesek de, sen bize inanmazsın dediler. وَجَاءُوا عَلٰى قَم۪يصِهِ بِدَ مِنْ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا <تَصِفُون> Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, Bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir dedi. Ve eser ruhu Allah alimdir bima ya'malun Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا ف۪يهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ <gülüyor> Yusuf'u düşük bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı. وقال الذي اشترىه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسائا فعنا عسائا فعنا أو نتخذه ولدا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا Onu Mısır'da satın alan kimse karısına ona iyi bak. Belki bize faydası olur. Yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Vallam, belağa şudu, atayna hukma ve ilmâ, ve kâzâlir Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ في بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هيت لك قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إنه لَا يُفْلِحُ الظالمون Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi. Vallad hammet bhi ve hamma bhi laula araab urhan Rbb. Kdzalik lencrf anhu suu ve falpsha. Andolsun ki Kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi, Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır. Wasstebeol bebe o qdet q du elfe se deheldel be Aleletme ceze Umen arad bir ehlike su en ilille ey Yucen el İkisi de kapıya doğru koştlar. Kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde, kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, ''Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası, ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır.'' dedi. قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا وَهُوَ Beni kendisine çağıran odur, dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise, kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise, kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. فَلَمَّا رَأَى قَم۪يصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ اِنَّ كَيْدَكُنَّ Kadının kocası, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, karısına, Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür dedi. Yusufa erid anhaza ve min Yusufa da Yusuf sen bundan vazgeç dedi. Karısına dönerek sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun dedi. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ اِمْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنَّفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Şehirde bir takım kadınlar vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Felem ma sema'at bimekrihin ersalet ve a'tedet lehun ve kull وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَ حَاشَ مَا هَذَا بَشَرًا اِن هَذَا مَلَكٌ <كَرِيمٌ> Vezirin karısı, onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca, onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken, Yusuf'a ''Karşılarına çık'' dedi. Kadınlar onu görünce kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. ''Haşa! Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir'' dediler. قالت فذلكن الذي لم تننني فيه ولقدره وادته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما ''İşte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır.'' dedi. "Bana sebep olanlar, beni kandırmak için beni kandırmak için beni kandırmak için beni kandırmak için beni kandırmak için beni kandırmak için bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan ben de onlara meyleder cahillerden olurum dedi. Festecabe lehu rabbuhu fasarafe anhu kaydeh innehu huves semiul alim Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir. Sonra kadının taraftarları, Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde, yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi. <gülüyor> وَقَالَ الْآخَرُ اِنِّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبَزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهِ نَبِّئْنَا Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum dedi. Diğeri, ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum dedi. Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dediler. قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ذَٰلِكُمْ مِمَّا علمني ربي. İnni teraktü millete kavmin la yu'minun billahi ve hum Yusuf dedi ki: Size rızık olarak verilen yemek, henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شيء. Zalik min fadlillahi alayna ve alannas, vakin aksar <gülüyor> la Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat İnsanların çoğu şükretmezler. Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir? Yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı? Ma tâbûdun min dûnhi illa âsmaa semîtumuha tum ve ababu Allah bhaa min sultan in ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız, Kendisine kulluk yapmanız emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ya sahibi sjeni ama ahdu kuma feski <Sessizlik> hamra ve ama alaخر o diyel amru lzi fihi Ey hapis arkadaşlarım rüyanızın tabirine gelince biriniz efendisine şarap sunacak diğerinizse asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرْن۪ي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ في السجن بضع سنين Yusuf, o ikisinden Kurtulacağını sandığı kimseye, Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat, dedi. Fakat şeytan ona, efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf, birkaç yıl daha hapiste kaldı ve Allah ﷻ ﯾَوَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِي ف۪ي Hükümdar, ben rüyamda yedi semiz inek görüyorum. Bunları yedi zayıf inek yiyor. Yine yedi yeşil başak ve yedi de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız bu rüyamı bana açıklayın dedi. ahlamu ve ma nahnu ahlam bi Onlar bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler. Ve dedi ki: "Kurtulanlardan biri, bir nesilden sonra, 'Size yorumunu haber Hapisteki 2 kişiden kurtulan, uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve 'Ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin' dedi. Yusuf ey hes-sıddîk iftinâ fî seb'i baqarâtin sinânâ ya'kuluhunna seb'u يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِسٌ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إلى الناس لعلي يعلمون. varınca, Ey doğru sözlü Yusuf! Rüyada yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yemesi, yedi yeşil başak, yedi de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner anlatırım da onlar da bilirler dedi. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبَعَ سِن۪ينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ fi سُنْبُلِهِ اِلَّا قَلِيلًا مِنْ mimma تَأْكُلُونَ Yusuf dedi ki, yedi yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini, Yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın. Zumma yati min ba'd zalika sab'un Sonra 7 kurak yıl gelecek. Ve sakladığınız az bir miktarın dışında, o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir. Sonra bunun ardından, insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar. Ve Kral onu onunla birlikte getirdi. Ahel Rasul, "Kral, geri dön benim Rabbime, ona sorsun, <gülüyor> ne balımsıktılar اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَل۪يمٌ Hükümdar, onu bana getirin dedi. Kendisine elçi gelince, Yusuf, Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim, o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir dedi. أَلَمْ خَطَبُ كُنَّا يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سوء <gülüyor> Hükümdar kadınlara, Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi? diye sordu. Onlar, ''Haşa! Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik.'' dediler. Vezirin karısı da, işte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf dedi ki, benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi.